Aziz ve Muhterem Kardeşlerim! allah Teala Hazretleri ibadetlerimizi kabul eylesin. Sabah namazını cemaatle kılmak büyük nimet. Sabah ve yaşlı namazını cemaatle kılan münafıklıktan ebevi eylemiş, kurtulmuş olur. Münafıklar sabah ve yaşlı namazlarına gelmekte zorlanırlar. Onun için namazlara gelmeye siz gayret edin de onların durumuna düşmeyin diye hadis-i şeriflerde Peygamber Efendimiz tavsiye ediyor. Peygamber-i sallallahu aleyhi ve sellem sabah namazından sonra camide oturmayı severdi. Camide oturup zikrullahla meşgul olmayı severdi. Bu hususta teşvikleri vardır. Müteaddit hadis-i şerifleri vardır. İmam Tirmizi'nin Enes radıyallahu anhten rivayet ettiği Hasem bir hadisi şerifte Peygamber Efendimiz Sallallahu Aleyhi ve Sellem buyuruyor ki: "Men sallallal fecr fi cemaati, thumma qaade yesrullah hatta tasu'a şems, thumma sallaa rek'ateyn, kanat ke ecri haccetin ve umretin, taammetin, taammetin, taammetin, sadaka Rasulullah. Kana ka hadihullah lima qale kava. Ma'na-i münî şuyle: Men sallallal fecr fi cemaati, Tüm her kim ki sabah namazını cemaatle kılarsa camide Müslümanların muhtar cemaatle namaz kıldığı yerde cemaatle namazını kılarsa Tüm makaadeyi ezberullah sonra oturup Allahu Teala hazretlerini zikreder vaziyette Hatta tatbû aşşems, güneş doğuncaye kadar camide kalırsa tüm mäsallâ rekâtin, sonra kalkıp iki rekât namaz kılarsa kânet lehû ke ejri ve ümretin taâmetin, taâmetin, taâmet. Böyle sabah namazı oturup ki bu meşgul olması ona o gün tam bir hac ve ömre yapmış gibi tam bir hac ve ömre tam bir hac ve ömre yapmış gibi sevap kazandırır. O kadar ecir olur, sevap olur. Şimdi burada birkaç nokta var. Onları belirtelim. 1. Men sallel fecre fi cemaatin. Sabah namazı kılacak ama cemaatle kılacak. Cemaat de iki şekilde olabilir. İnsanın evinde cemaatle namaz kılması, insanın camide cemaatle namaz kılması. Evinde cemaatle namaz kılması cami yoksa etrafta gidebilecek makul mesafede cami yoksa gitme imkanı yoksa olabilir. Evinde cemaatle kılar. Kendisi imam olur, çocuk çocuğu cemaat olur. Camide namaz kılar. Ama Cami varsa olmaz. Çünkü cami komşusunun ancak camide namaz kılması icab eder. Camide kılmadığı zaman sünnet-i seniyyeye aykırı iş yapmış olur. Ayrıca camiye gelmenin başka mükafatları, ecirleri, sevapları vardır. İnsan camide namaz kıldığı zaman eğer mahalle caminde namaz kılarsa yirmi yedi kat sevap alır. Cuma kılınan büyük camide namaz kılarsa 50 kat sevap alır. Yani o namazı evinde kıldığından 50 misli daha fazla sevap alır. Ayrıca sokaklarda yürüdükçe attığı her adımdan bir seyyyesi günahı silinir. Bir hasene kazanır. Mükafat kazanır. Bir derece yükselir. Her adımda bu mükafatı evet. ala ala ilerler. Onun için camiye kadar e, böyle adımcık adımcık vardıkça mükafatları çoğalır. Ayrıca camide namaz kıldığı zaman, efendim daha başka faydalara mazhar olur, çünkü kendisi belki namazı kabul olmayacağı namazının kabul olmayacağı bir insan olabilir, Allah'ın sevmediği işler yapmış bir kimse olabilir ama camide, cemaatle namaz kıldığı zaman allah Teala Hazretleri cemaatin içinden ''Şunun namazını çıkarttım, bunun namazını çıkarttım. ben bunları sevmiyordum, istemiyordum.'' demez, efendim, mübarek insanların hürmetine cami, cemaatinin hepsinin namazı kabul eder. Onun için camide namaz kılmak emniyetlidir, teminatlıdır, sağlamdır, evinde kılmak tehlikelidir, kabul olmama gibi bir takım durumlar olabilir. O bakımdan camiye gelmek lazımdır. Ayrıca camiler Allah'ın evleridir. İnler mesajında lillah, Allah'ındır bu evler. Ee, Allah'ın evine gelen Allah'ın misafiri olur. Peygamber Efendimiz Hazretleri böyle bildiriyor ve her misafire ev sahibi ikramda bulunmak bir gelenektir, bir istimai töredir, adettir. Allah-u da kendi evine gelen kulunu mükafatlandırır, hediye verir. Ev sahibi misafire hediye verdiği gibi hediye verir. Peygamber Efendimiz böyle bildiriyor. Onun için camiye gelmek lazımdır. Hâsaten, bilhassa özellikle sabah ve yası namazlarında camide olmaya daha başka dikkat etmek lazımdır. Çünkü bu iki namaz biraz zorcadır. Gündüz herkes başı, işinin başındayken yanındaki camiye gidiverir de, Sabah namazında uykuyu terk edip de abdest alıp soğuk sularla efendim uzaklardan yürüyüp gelmek herkese kolay gelmez. Her yerde sıcak ev, sıcak su yoktur. Köyü vardır, şehri vardır. Bu iş biraz e, buradaki kadar rahat olmayabilir. Anadolu'da soğuk suyla insan abdest alacağım derken elleri sızlar. Yüzü efendim jiletle e, çizilmiş gibi olur o bakımdan e, şeye yani öyle zahmetlice olabilir soğukta bir de uyguyu terk etmek zor olur yataktan kalkmak zor olur. İşte o ibadetin zahmeti arttıkça mükafatı çoğaldığından Allah çok e, sevap ve mükafat verir e, böyle camiye gelmeye. Bu bir. Bir cemaatin kim sabah namazını cemaatle kılarsa demek ki cami varsa camiye gelecek cami yoksa evde cemaat yapabilir. Beş tane ev bir yerde varsa o beş tane ev, Müslüman evi bir yere birikmişse amma yayla, amma köy, ama mahalle, ama diğer gurbet, ama efendim bir yer işte neresi ise kamp vesaire beş ev bir araya geldi mi beş ev huduttur beş tane ev olması bu rakam bir sınır gösterir. Beş ev bir araya geldiğimi, orada Müslümanların ezar okuması, kâhmet getirmesi, namazı cemaatle kılması gerekir. Kılmadığı zaman, şeytan o beş evin halkını esir alır, orayı istila eder, oraya hakim olur, onlara sahip olur. Şeytanın hakim olduğu, sahip olduğu insanlardan da çok zararlar, çok sıkıntılar meydana gelir. Onun için, Zaten e, cami olmasa bile, birisi evinin bir, bir tarafını diyecek ki, burası cami olsun, bu beş tane olduk biz şimdi. Burada cemaatle namaz kılmasak, şeytanın istilasına uğrarız diyecek, zaten cemaatle kılacak. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa, مَنْ سَلَّ الْفَجْرَ ف۪ي Kim sabah namazını cemaatle kılarsa. سُمَّكَ عَدَ يَزْكُرُوا Sonra oturursa, oturmuş ama ne vaziyette oturmuş? يَزْكُرُوا Hal cümlesidir bu. Yani, oturmuş Allah'ı zikreder vaziyette durursa, biliyorsunuz camide, caminin şanına layık şekilde oturulur, kalkılır. Burası kıraathane değildir, kahvehane değildir, sohbethane değildir. Cami Allah'ın ibadetine mahsus yerdir. Burada dünya işi... Peygamber Efendimiz dedi ki, Allah hayvanını sana buldurmasın. Burası hayvan arama yeri mi? Hayvanın nerede bulunduğunu ilan etmeyelim burası. Burası cami. Sonra ne olur? Çöründen çıkar iş. Ticarethane olur burası. Herkes efendim bir iş için gelir buraya. Burası ibadethane. Kaade oturmuş Allah Allah'ı zikreder vaziyette." Yani caminin haline, şanına, mübarekliğine uygun bir şekilde oturucu. Yan gelip yatıp, çayı Efendim kahve sohbeti yapıp durmakla olmaz. Böyle durmak olmaz yani. Nasıl olacak? Sımmâ kâd i Allah'ı zikreder vaziyette oturacak. Bu da değil. Camide oturuşun, durmanın adabı vardır. Bir insan camide durursa, oturursa, namazı beklerse, namaza kadar beklediği müddet içinde namazdaymış gibi sevap alır. Namazı beklediği müddetçe, namazdaymış gibi sebep alır. Onun için e, usulüne uygun oturmak lazım, bu da önemli. Gelelim, Üsüm ve zikrullah. Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek. Allah'ı zikretmek çok mühim bir tabirdir, çok geniş bir tabirdir, izah edilmesi lazım gelir. Allah'ı zikretmek demek, zekere, yezikörü, zikrem. Arapçada hatırlamak demek, unutmamak demek, hatırına gelmek demek. Hatırlatmaya tezkir derler, hatırlatıcı kağıda müzekkire derler eskiler. Hatırlatmak demek, nesiye, yensa, nisyan kelimesinin karşıtıdır unutmanın karşılığı, hatırlamak. Allah-u Teala Hazretleri Kur'an-ı Kerim'de Allah'ı hatırlamamızı yani zikretmemizi bize çok emrediyor. Allah'ı unutmamamızı da söylüyor, Unut, unutmayı yasaklıyor. Vela تَكُونُوا كَلَّذ۪ينَ نَسُولَّهِ Allah'ı unutan herifler gibi olmayın, afiller, cahiller gibi olmayın diye de unutmayı, Allah'ı hatıra getirmemeyi yasaklıyor. Böyle yapmayın diye de söylüyor. En geniş manası budur, Allah'ı hatırlamak. Fakat Allah hatırında olmak yetmez, Tamam ben Allah'ı hatırlıyorum, Allah aklında, tamam. Allah'ı hatırlamanın şartı, Allah'a itaat halinde olmaktır o anda. Allah'a isyan halinde olmamaktır. Eğer bir insan o halde bir günah üzere ise, Bazen günahtayken de insanlar Allah'ı hatırlar. Ya ben bu içkiyi içiyorum ama Allah bunu sevmez filan der, masada aklına gelir. Allah'ı zikredecek, hatırında tutacak Allah'ı ama itaat halinde, ibadet, taat durumunda olacak. İsyan durumunda olmayacak. Neden? Allah Teala Hazretleri diyor ki, günah işlerken, isyan halindeyken beni zikretmeye kalkmayın, sizi perişan ederim. Böyle yaparım, böyle yaparım diye tehditler var. Onun için Allah'ı zikretmek itaatle beraber olacak. Zaten zikirden murat Allah aklına gelip de Allah'a kulluk etmek. Unuttuğu zaman, hay Allah, Allah'a karşı ibadetlerimi, vazifelerimi unuttuk. Heh, şimdi hatırladım. Yani unuttuğu zaman vazifeleri yapamıyor. Hatırladığı zaman vazifeleri yapmak içindir. Kulluk vazifelerini güzel yapmak içindir. Kulluk vazifesini güzel yapmıyorsa o zikir değildir. Bu üstte işte hadis vardır. Bir insan Allah'a isyan halindeyse elinde tesbih, Allah'ı zikrediyorsa bile etmiyor demek. Bir insan Allah'a itaat halindeyse Allah'ı zikrediyor demek. Günahtan sakınıyor, tutuyor kendisini demek Allah'ın aklındaki edepsizliği, günahı, hatayı işlemiyor. Bu önemli. Sümme ka'ade Allah'ı zikreder vaziyette oturacak camide. Camide oturuşu Allah'ı zikreder vaziyette olacak. Geldik. Bu meselenin de çözümünden sonra Allah'ı zikrin çeşitlerine, Allah'ı zikretmenin şekilleri, çeşitleri nelerdir? Allah'ı zikretmenin şekillerinden bir tanesi Kur'an okumak. Kur'an okursa bir insan, şimdi Hoca Efendi bu çocukları toplasa, hadi bakalım şunu okuyacağız Kur'an-ı Kerim'i, okusalar ne olur? Allah'ı zikrediyorlar olur. Kur'an okumak Allah'ı zikretmez. Kur'an zikirdir. Kur'an-ı Kerim'in bir adı da zikirdir. İsimlerinden bir tanesi zikirdir zaten. Adı da öyledir yani. İnna nahnu nezzelnaz-zikre ve innalehu lehafizun ayet gelmesi e de olduğu gibi. Zikri biz indirdik, onu biz koruyacağız. Yani Kur'an'ı biz indirdik. Onu biz koruyacağız. Kıyamete kadar kimse harfine dokunamayacak demektir o. Demek ki Kur'an okursa zikri, zikir halinde olmuş olur. Yani şu anda oturmuş, Eûz Besmele'yi çekmiş, Yasin okuyor, Sure okuyor, Cüz okuyor, Kur'an okuyor, tamam zikirdir. Başka zikrin çeşitlerinden, Kur'an okumaktan başka ne vardır? Eline tesbihi almak veya tesbihi almadan da olur. Allah Allah demek zikirdir. Sübhanallah demek, Elhamdülillah demek, Allahu Ekber demek zikirdir. Biz demin zikir yaptık. Sübhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber dedik. Salatü selam getirmek zikirdir. Hasbunallahu ve nimel vekil demek zikirdir. La ilahe illallah va seulâ şerikel, ehle ve mülkü ve le'ylem duya ve le'ylem küllü şeyin kadir. Hep zikrettik biz. Esselâmü Aleyküm ve rahmetullah, Esselâmü Aleyküm ve rahmetullah dedik. Ben bu zamana kadar zikret. Zikirdir hep onların hepsi. Zikrin çeşitlerinden birisi de kelimat-ı tayyibat-ı yani mübarek kelimeleri ki bunlar Subhanallah, Elhamdülillah, Allahu Ekber, Asbunallah gibi sözlerdir, salatu selam gibi sözlerdir. Bunları söylemek, tekrar tekrar. Bunların tekrar tekrar söylemesi hadis-i şerifte vardır. Bir defa söylesem geçsem olmaz mı? Çok söyledikçe sevabı artar. Çok söyleme, söyledikçe fayda çoğalır. Çok söyledikçe kalbine insanın yerleşir. Taşa Kitabı yazılmış gibi efendim, insanın gönlü zikirle dolar zikir kalbe yerleşir, iyi bir insan olur. insan O bakımdan bir e, zikir çeşidi de oturup böyle eline tesbihini alıp bu gibi şeyleri söylemektir. Sabah namazından sonra insan oturur bunları yaparsa zikretmiş olur. Zikrin bir çeşidi de ulûmu, diniyeyi Müzakere etmektir. Müzakere zaten zikirleşmek demek. Birbirlerine hatırlatıyorlar. Hoca söylüyor, talebe hatırlıyor, öğreniyor filan. Müzakere zikir biçiminden gene zaten. Efendim, e, ulu müdîniyeyi öğrenirse bir insan zikirle meşgul oluyor demektir. Hoca efendi talebeleri karşısına alsa, Kur'an-ı Kerim şöyledir, böyle okunur. Bu eliftir, bu bedir, bu tadır, bu cimdir dese onunla meşgul olsa, gene zikirle meşgul oluyor demektir. Camide Peygamber Efendimizin Mescid-i Saadet'inde, medrese gibi, efendim, ashabu ı kalırdı. Dışarıdan gelenler gelirdi. Orada bütün dini ilimler öğretilirdi. Dini ilimlerle meşgul olmak da zikrin bir çeşididir. O halde bizim lezi okuduktan, Fatiha'ya çektikten sonra yaptığımız konuşmada gene zikre dahildir. O zamana kadar yaptıklarımız da zikirdir. Huvallâhüllezî de zikirdir. <gülüyor> Demek ki oturmuşuz, namazı kıldıktan sonra zikirle meşgul olmuşuz meğerse. Tamam, bu da güzel. Efendim başka, namaz da zikirdir. Namaz da efendim, bir zikirdir ki, eşi emsali olmaz. Güzeller güzeli, mükemmeller mükemmeli, tamlar tamı, harika, müstesna, hasla bir güzel zikirdir. Bu namaz gök ehli meleklerin Allah'a ibadetlerinin şekillerini ihtiva eder. Cebrail Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz Cebrail aleyhisselam ile miracı çıkarken gök ehlinin Gökteki meleklerin kimisinin secdede olduğunu, kimisinin rüküde olduğunu, kimisinin el pençe, kıyamda olduğunu böyle gördü. Namazın içinde bu meleklerin yaptığı ibadet şekillerinin hepsi var. Meleklerin ibadetinin insanlar tarafından o şekillerle yapılmasıdır, melekleşmesidir insanın. Namaz çok güzeldir. Ayrıca namazın içinde demin saydığımız zikirler de mevcuttur zaten. Açılmış içine, hepsi konulmuş. Allahu Ekber zikirdir dedik demin. Sübhaneke zikirdir dedik. Allahu Ekber diye başlıyoruz, Sübhaneke diye devam ediyoruz. E, ondan sonra Elhamdülillah diyoruz, Elhamdülillah zikirdir. Fatiha Suresi okuyoruz, sure Zemme diyoruz, birkaç ayet okuyoruz. E, Kur'an-ı Kerim zikirdir. Allahu Ekber diyoruz, Seve Allah'u lüben hamde, elham. Demek ki, başlangıçtan Esselamu Aleyküm ve Rahmetullah deyinceye kadar ne yapmış oluyoruz? Zikirle meşgul oluyoruz. Namaz da zikirdir. En güzel zikirlerden biridir. Bir insan, Allah indinde mertebesi arttıkça, marifeti arttıkça, mahabbeti arttıkça, evliya oldukça, ilerledikçe, efendim ne olur? En, en son, efendim, Zevk aldığı ibadet şekli, düşkün olduğu, artık üzerine düştüğü ibadet şekli namaz olur. Namazı çok sevmeye başlar, namazla meşgul olmaya başlar. Çünkü namaz müminin miracıdır. Allah'a hüküphel namaz kılar. Öyle evliya Allah var ki, ticaret yaparmış, ticaret sevap olduğundan yapıyor. Kimseye mutacı olmayacak, ticaret yapacak, sevap kazanacak, efendim kazandığı paralarla da hayır yapacak. Ticaret sevap olduğundan ticaret yapıyor fakat kendi kendine söz vermiş yüz rekat kılmadan dükkanını açmıyor. Bağdat'ta Allah-u diye namaza duruyor dükkanın perdesi kapalı dükkan daha açılmış değil 100 rekat kılıyor ondan sonra dükkanı açıyor. Sevap olan ticaretini sevap peşfile yapıyor ondan sonra da o günlük rızkı kazandıktan sonra dükkanı kapatıyor gidiyor yine ticaret sevap olduğundan yapıyor. Et taciru emin anne ve annebi yine ve yer yani. Doğru sözlü, itimatlı efendim güvenilir bir tüccar Araş gölgesi gölgesinde gölgelenecek. peygamberlerle şehitlerle yan yana olacak. Önemli ticareti millet şey sanıyor. Sadece menfaat ve kazanç sanıyor. Ticaret böyle dışarıdan oranın ahalişinin ihtiyacı olan metalları, malları, gıdaları getirmek Onlara sunmak bir çeşit hizmettir. Ondan da sevap kazanır insan. Burada portakal yetişir mi? Muz yetişir mi? Yok, buraları soğuk gitti E yiyoruz. Bak onu buraya getirmek bir hizmettir. Tabii kafirin hizmeti kafir olduğundan sıfırdır. Çünkü kafir olması kendisini mahvetmeye yetiyor. Ama mümin bunu o niyetle yaptı mı sevap kazanır. Gideyim de. Şuralardan efendim şu sebzeleri, buralardan bu meyveleri, şuralardan şu hukubatı, buralardan şu efendim <gülüyor> yiyecekleri, gıdaları şuraya getireyim. Marketimde, bakkalımda satayım. Tamam, sevap kazanır. Rızık kazanır. O bakımdan efendim, şiaret yaparlarmış mübarekler ama yüz rekat namaz kılmadan bir şey dükkanı açmazlar. Yüz rekat kolay bir şey değildir. Yüz rakamı, bir hece ama yüz'e kadar sayarken biraz zaman geçiyor. Bu da bir de bunun rekat olduğunu düşünürsen, iki rekatın kaç dakikada kılındığını düşünürsen, yüzde çarparsan ne kadar namaz kıldığını anlarsın adam. Bunu her biri adet edilmiş, bunu yapmadan dükkan açmıyor. Bir evli almadan mübarek saat var, hem alim hem fazıl hem böyle efendim. Şey, e, ileride destan kitaplarda ismi yazılan alim bir sene cihat edermiş, bir sene hacca gelirmiş, bir sene ticarete gidermiş. Bunu hep böyle tekrar ettirirmiş. Bir sene hacca geliyor öyle sevap kazanıyor, Hac çok sevap. Horasan'dan geliyor. Horasan'dan hacca gelmek, gitmek bir senesini alıyor. Bir sene hacca gelirmiş, gidermiş, hac ömre sevabını alırmış. Bir dahaki sene efendim Anadolu'ya gelmiş cihad edermiş. Anadolu'da Tarsus'ta arada cihad etmiş mübarek. Ta Orta Asya'dan geliyor. O zaman oralarda Bizanslılar var. Bizanslılarla çakur çukur efendim cihad edermiş. vazifesini yaparmış, felermiş. Bir sene cihatla geçirmiş, cihat sevap diye. Bir sene de efendim kervan tanzim edermiş. Ticaret yaparmış, ticaret de sevap diye. Zenginmiş de, konağı da varmış. Çok büyük bir alim. Çok çok hünerli e, bir silahçı. Önüne geleni devirirmiş. Kimse duramazmış savaşta karşısında. Hem tüccar, hem mücahit, hem hacı, hem gazi, efendim, hem alim, hem fazıl, hem şair, hem şöyle, hem böyle. Ben aşıkım. Adı Abdullah İbni Mübarek. Mübarek ne oldu Abdullah? Mübarek oldu, mübarek yani. Maşallah. Böyle insanlar yaşamış dünyada. Yani her yaptığı inşallah rızası için yapıyor. Ticareti de kazanç için, menfaat için yapıyor, o da Allah için yapıyor. Demek ki namaz çok önemlidir dedik. Bunlara açtık. Gelindi, zikir çeşididir. Ondan zevk alır. Allah Allahu ekber dedi mi? Müminin miracı olan namaza Cenab-ı Mevla'nın huzuruna duruyor. Mısır'da namaza gittik, namaz kılıyoruz, dediler ki filanca camide iyi alim, hoca var dediler, aksakallı ihtiyar, gittik, farza duracağımız zaman arkaya döndü, safları muntazam yapın diye hadisi şerifi okudu. Hadis var, Peygamber Efendimiz safların muntazam olmasına çok dikkat eder. hatta yapamazlarsa cemaatimiz intizama yanlarına yürüldü, geride kalanı öne çekerdi, önde olanı arkaya iterdi, hizaya sokardı herhalde. Bu kadar önem verir. سَوُوا سُفُوفَكُمْ فَاِنَّ تَسْمِيَةَ سُفُوفُمْ مِنْ تَمَامِ السَّلَىٰهِ Yani e, namaz saflarınızı muntazam yapın, bu namazın tamamındandır. Namaz tamam olmaz. Saf eğri büğrü olursa, girintili çıkıntılı olursa, tamam olmaz derdi. Neyin bir şey. Bazıları, canım şeklinin ne önemi var diyebilir, aklına öyle gelebilir ama Mühim bir şey. Mühim olmasa Peygamber Efendimiz yapmaz. İnsan şekilden öze doğru terbiye olur. Şeklen başlar ondan sonra özü terbiye olur. Dışından başlar sonra kalbine doğru terbiye içine, ruhuna işler. Namazda muntazam durmaya alışan işlerini muntazam yapmaya başlar. Saatine riayet eder. Vadinde durur. Efendim söz verdiği işi yapar. Yaptığı işi dümdüz yapar, dost doğru yapar, tas tamam yapar. Neden? Alıştı bu. Safta muntezam durmaya alıştı, adam her şeyi muntezam yapmaya başladı. Böyle olur biz. Şekilden içe doğru gider. Kalıptan kalbe doğru gider. Dıştan, efendim, içe doğru. Eğitim böyle olur. Çocuğa ilk başta yüksek şeyleri anlatsan, kalbe ait, akla ait, gönüle ait, edebe ait şeyleri anlatsan anlamaz. Ama şekilden başlatırsın, şekilden yavaş yavaş yavaş yavaş terbiyesi düzeli. Benim babam Allah ömür versin efendim hiçbir çarşıdan alınan paketin ipini ziyan etmez. Tıp makası kesip atıyorlar bir kenara. Böyle yapmaz. Babam güzelce çözer. Ondan sonra elinde böyle sarar. Siyon yapar. Şöyle kelebek gibi yapar. Onu bir yere koyar. Kağıtları güzelce çözer. Paketin kağıtlarını güzelce katlar. Oturduğu minderin altına koyar, naylon torbaları ziyan etmez, bir yere koyar, katlayıp, bir şey lazım olduğu zaman da al, al çıkartır, kağıt var, ka torba var, ip var, her şey var evde. Yani işe de yarar ama ziyan etmez. Abdülaziz hocamız rahmetullahi aleyh, çayın barda bardağından kaşığı çıkartırken kenarına şöyle kaşığın ucunu şöyle dedi bereketin hangi damlada olduğu belli olmaz dermiş. O kadar böyle yani kaşın içindeki ıslaklığın bile dışarı gidip ziyan olması razı olmuyor. Bu şeydir, intizam. Bak mümin intizama nasıl alışır? Saflardan alışır. İtaate nereden alışır? Cemaatten alışır. Yani İslam insanları insanlar farkına varmadan terbiye ediyor. Yavaş yavaş terbiye edeyim. Demek zikrin çeşitleri Efendim Kur'an'mış, namazmış, Efendim ilimmiş, itaatmiş, bunları öğrendik. Sümme kâdâ yezkûrullah oturup Allah'ın zikriyle meşgul oluyoruz Vaziyette, camide durulsa Sümme sallâ rekâteyn Sonra iki rekat namaz kılardı. Hemen kılamaz. Namazın belli zamanı var. Sabah namazından sonra nafile namaz kılınmaz. Güneş doğduktan sonra da hiç namaz kılınmaz. Adamın malzemesi vardı mesela, bayıldı. Sabah namazı, güneş doğduğu zaman ayıldı. Kalkayım, atas alayım, namaz kılayım, kılamaz. Güneş doğduktan sonra bir vakit vardır, o arada namaz kılınmaz. E kılmamıştım, işte kılıverim o keraat vakti geçsin ondan sonra. Üç tane keraat vakti vardır. Güneşin doğduğundan sonra, güneş tam tepeye geldiği zaman, güneş batacağı zaman. Üç keraat vakti. Efendim, bu üç keraat vakti önemlidir. Namaz kılınmaz. Müşriklere, güneşe tapanlara benzememek için deniliyor. O vakitte namaz kılınmaz. Şimdi güneş burada, efendim, 6'yı 24 yaşı doğuyor. Bugün. 6'yı 24 geçiriyorlar. Şu sırada namaz kılabilir miyiz? Saate bakacağız. 6'yı 47 geçiyor. 44.24 20 dakika eder. 3 dakika daha olmuş. 23 dakika olmuş. Aşağı yukarı kerahat vakti ne zaman çıkar? Kerahat vakti 25-30 dakikadan sonra çıkar. Güneşin doğduğu, doğdu dedikleri saatten yani şeye Takvimlere baktığımız zaman. Aslında o takvimler biraz ihtiyatlı hazırlanmıştır. Yani e, Müslümancıkların yaptıkları ibadetler zarara uğramasın diye bazı ihtiyatlar vardır. Mesela güneşin doğduğu zaman, güneşin battığı zaman, güneşin ortada olduğu zamanlar biraz ihtiyata riayet edilmiştir. Mesela adam oruçlu, akşamın şu vakitte güneş battı demez... 2-3 dakika sonra der ki tam batmışlığı garantilensin. Sabah namazının bakışı şudur. Biraz şey yapan böyle işin sağlam olmasına şey yaparlar. Onun için denizde olsak, gemide olsak, dört bir yanımız su olsa takvime baksak işte orada 6-24 köşe güneş doğuyor. Baksan güneşi göremezsin. Güneş yok da. Neden? İhtiyaten şey yaptı. Doğuş saatini biraz şey yaptı biraz daha geçtikten sonra güneş görünür. Bilen böyle bir şey yapar. Yani güneş daha birazcık aşağıdayken de vakit bitti der. Neden? Çünkü şey olmasın diye. Yani namaz kılanlar kerahat vaktine düşmüş olmasınlar diye erkenden güneş doğmuş der. Daha biraz güneşin doğmazsa birkaç dakika olduğu halde böyle derler. Güneş ne kadar çıkacak? Kerahat vakti ne zaman biter? Güneş bir mızrak boyu Ufukta yükseldiği zaman kerahat çıkar çıkar. E şimdi ben muzraha ne bileyim hocam? Ömrümde hiç muzrak görmedim. Müziğe de gitmediyse Topramı Sarayı Müzesi'ne muzraha hiç görmemiştir ömrünü. Muzrak nedir? Adamına göre de değişir bu. 120 santim olur, 150 santim olur, 170 santim olur yani. Sonra muzrak <gülüyor> neresine konulacak? Güneşin altına mı konulacak? Yani ne biçim şey bu muzrak boyu. Öyle demiş kitaplar. güneş bir mızrak yükseldiği zaman, kadre rûmâin, bir ruh, bir mızrak boyu yükseldi. Bu ölçü bir şey ölçüdür, yani herkes anlayamaz. İyi bir tarif değildir ölçüler, ölçüler tam olmalı. Birisi o hoşuma gidiyor, Efendim demiş ki, çeneni göğsüne dayarsın ayakta dik dururken, böyle gözünle bakmaya başlarsın, eğer güneş görünmeyecek kadar yukarı çıkmışsa kaşından yukarı göremiyorum hocam şenemiteye atıyorum zaman görünmüyor tamam teraz vakti çıkmış bir tabir bu, bu olur güzel. bir de tabi demişler ki güneşin doğduğuna baktığın zaman görürsün portakal renkli bakarsın yuvarlayacak koşuna da gider insanlar bakabilirsin ama biraz zaman geçti mi parlaklaşır Artık bakılmaz. Parlaklaşıp bakılmadığı zaman kerahat çıkmış oluyor. Portakal gibi olduğu zaman daha kerahat çıkmamış oluyor. Böyle şeyler vardır. Kerahat vaktinin biz bun, bunların hiçbirine burada efendim e, bunlardan yararlanamayız. Çünkü güneşi göremeyiz. Kılaç pekin havası, suyu buna müsait değil. Nasıl göreceğim ben güneşi? Apartmanın içinde nasıl göreceğim? Ben çayırda değilim ki, Efendim, dağda değilim ki, ovada değilim ki, burası gületmek. Binaların arasında güneşi ta doğru görüyorum ben. Bazen de bulut olduğundan hiç görmüyorum. Ne yapacağım? Burada dakikalar önemlidir. Efendim güneşin doldu dediği dakikadan itibaren 25 dakikadan geçince artık kerahat çıkar. Buyur kılabilirsen kıl, Navaz, kılarsın yani. Navaz kılmak istiyorsan şimdi kıl. Daha önce kılmak istiyordum, yok otur. Kerahat bakıyor. Şimdi otur, ben sana kılacağın zamanı söylerim, hadi şimdi kıl. Yani keraat vakti budur. Yani, namaz kılmak isteyen, at bir insanın namaz kılamadığı zamandır keraat vakti, o çıkacak. Güneşe tapıcılara benzemeydi. Bu dünyada acayip acayip acayip dinler vardır, acayip acayip sivri sivri, bozuk bozuk itikatlar vardır. Bunların bir kısmı bizim memleketimizde de oluyormuş. Recai Kutan anlatmıştı bana. Efendim, Dicle'nin doğduğu yere gitmişler. Dicle Nehri, bir mağaranın içinden, kayanın altından güldür güldür tertemiz su olarak çıkıyormuş. Van'ın güneyinde, Van Gölü'nün güneyinde bir yerde. Güldür güldür çıkıyormuş. Çok hoş bir yermiş orası. Efendim, gitmişler. hoşlarına gitmiş. Hadi bir atas alalım demişler bu güzel suyla, tertemiz suyla. Abdest aldık diyor. Bizim devlet su işleri dairesinden yaşlı bir adam vardı diyor. O da bizimle ateş aldı diyor. Efendim Kıble bu tarafta diyor. Döndü şu tarafa, güneşin doğduğu tarafa doğru. Allah Allah. Bir acayip bir şeyler yapmaya başladı. Ya abi bu nedir dedik diyor. Siz anlamazsınız dedik diyor. Anlamaması falan var mı? Sen Müslüman değilsin o zaman. Ya da bozuk itikadlı bir insan Müslüman'ın namazı kıbleye doğru olur. Sen ne diye, ne diye güneşin doğduğu yere şey yapıyorsun. Şeytana tapanlar var. Halen Türkiye'de. Biz onların kasabasının yanından geçtik. Yezidi diyorlar. İsmi de acayip. İbadeti de şeytana tapıyor. Türkiye'de mevcut. Efendim, azılı rafıziler var. Azılı. Azgın. Efendim, bilmem neler var, bilmem neler var, saysak bitmez yani, biz Müslümanız. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, ehli kitap olduğu halde bize, Yahudilere, Hristiyanlara bile benzemeyin, buyuruyor. Kâlişul Yahuda vel Yahudilere muhalefet edin, Hristiyanlara muhalefet edin, ne demek muhalefet etmek, onlar gibi olmayın, onlara aykırı olun, onlardan farklı olun, demek. Onlar gibi yapın, giyim, kuşam, sakal, bıyık, selam, selam, ibadet, ta'at, her şey. Her şey Müslümanın kendisine mahsustur, Müslümanca olur. Başkasına benzemez. Onun için bu vakitte namaz kılınmıyor. Kerahat vakfı çıkınca namaz kılınmıyor. Bu namazın adı var mı hocam? Bu namaza işrak namazı derler. Güneş şarttan biraz yükseldikten sonra kılındığı için, işrak vaktinde kılındığı için Güneşin ışıklarını etrafa saçması demek işrak. Güneş doğuyor, etrafa ışıklarını saçıyor, yayılıyor. Bulutların arasında böyle çizgi çiziyor, görünüyor. Güneşin ışıklarını etrafa saçtığı zaman iş şemsu derler. Güneş doğdu, ışıklarını et, etrafa saçtı. aşraka yuşriku işrakan Güneşin ışıklarını etrafa saçması, adınlatmak demek. İşrak namazı ne demek? Güneşin işte bu vaktinde bu vakit olduktan sonra, kerahat vakti, çiftlik tahtera, namaz demek. İki reket olur daha fazla olur. Rekat teyn, sonra kalkıp iki reket namaz kılarsa diye bu hadis-i şerifte böyle buyuruyor Peygamber Efendimiz. Tam bir hac ve ömre sevabı kazanır. Sânet lehu, onun için olur ki ecrih, hacetin ve ömretin. Tam bir hac etme ve ömre yapma gibi ecir olur bu. Ondan sonra tammetin, tammetin, tammet Üç defa tam kelimesini söylemiş. Bu nedendir? Kulağıyla duyan insan acaba yanlış mı duydum? Bu kadar sevap olur mu? Ya Allah Allah! Diyecekler değilmiş ya Diyecek. Acaba yanlış mı duydum? Diyecek. Yanlış duymadın. Ta'ammetin. Ta'ammetin. Ta'ammetin. Ya Allah bu kadar çok sevap verir mi? Bu kadar kısa zamanda. E verir. Leyletü'l-kadre kayrun min el -bi Bir geceye Bin aydan daha büyük sevap vermiyor mu? Deyletül Kadri, Kadir gecesi, hayrı, daha hayırlıdır, Bin elfi şehrin, bin aydan daha hayırlı demiyor mu? Demek veriyor. Demek ki bir geceye bin ayın sevabını veriyor. Bil la ilahe illallah diyeni cennete sakuyor. Cennetin köşklerini alabilir misin? Kapıcı, kapıcısı bile olamaz. Kaloriberlisi bile olamaz. Yani en basit hani hizmetleri düşünelim yani senin cümle cihanı satsan, parasını ödesen cennette birkaç yer alamazsın. La ilahe illallah diye veriyor da. Yani lütfu çok olduğundan veriyor. Yoksa biz hak ettiğimizden değil, parasını ödeyebildiğimizden, efendim satın alabildiğimizden değil. Lütfundan veriyor. E, böyle yapmak da iyi bir şey. Bunu böyle yapmaya alışır mı insan güne ibadetle başlayacak Günü hayırlı olacak. İnsanlara faydalı işler yapar böyle bir kimse, ondan teşvik olsun diye bu şeyi veriyor. Bu sevaba rağmen herkes yapamıyor. Neden? İnsanoğlunun nefsi var. Nefsi dayanamıyor, Efendim, işi var, gücü var, hayatını ibadetlere göre düzenleyememiş. Kalk gidiyor işte, yapamıyor. Herkes yapamıyor. Ee, kolay gibi görünüyor, herkes yapamıyor. Onun için yapana mükafat çık, yapan kazanır, yapan kazanır, yapmayan kendisi bilir. Allah yani ona da yapma imkanı versin. سُبْحَانَ رَبِّنَا رَبِّلِ اِزَّتَ عَمَّا يَسُقُونَ وَسَلَامُونَ selamün مُحْسَلِينَ وَالْحَمْدِ اللّٰهِ رَبُّلْا عَلَىٰ